46. konu, Hazreti Peygamberin Defs kabilesine dua etmesi, onların da Müslüman olarak Tufel ile birlikte Hazreti Peygamber'e gelmesi, sonra Mekke'ye giderek Hazreti Peygamber'e şunları söyledim, ey Allah'ın Peygamberi, Defs beni mağlup etti, seni kabul etmek istemiyorlar. Onlara beddua et, bunun üzerine Hazreti Peygamber'e Rabbim, defsi hidayete erdir, diye dua etti ve sonra, Haydi, kavmine git, onları İslam'a davet et ve şefkatli davran, buyurdu. Bunun üzerine geri döndüm. İslam'a girinceye kadar onları davete devam ettim. Bu arada Hazreti Peygamber de Medine'ye hicret etti. Bedir, Uhud ve Hendek savaşları yapıldı. Biz daha sonra kabilemden Müslüman olanlarla beraber Hazreti Peygamber'i ziyaret için Medine'ye gittik. Hazreti Peygamber o sıralar Hayber'deydi. Biz Medine'ye 70 veya 80 aile olarak gitmiştik.